Evet tekrar huzurlardayız gezi parkı özel yayınımız devam ediyor ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde başta İstanbul olmak üzere her yerde de bu direniş baş kaldırı ya da ayaklanma hangisini terimi kullanmak isterseniz çeşitli biçimleriyle devam ediyor bizde. Onun için bunları sürdüreceğiz. CNN evet. Türk'ten bir haber vardı bugün. Önce onunla başlayalım. Gezi Parkı'na girmek isteyenlere polis müdahalesi diyor. Taksim Gezi Parkı'nda evlenmek isteyen bir çift için yapılan çağrı nedeniyle parkı kapatan polis toplananlara da tazikli su sıktı. Neden? Davetlilere. Evet. Böylece ilk evlilik töreni gene çok bildik bir şekilde... Sonra erdirilmeye çalışılmış Parkı kapatmış Dağılın demiş 17-15'ten itibaren Önlem olmuş Girişlere izin vermemiş Bir süre sonra girişlerin Tümünü kapatmış bir Parka girmek isteyen bir kadın olmuş Onun üzerine Parka girişine izin vermiş polis Sonra tümünü kapatmış Toplananları da kalkanlarıyla iterek meydana doğru uzaklaştırmış. Gelin de dahildi buna. Ya ama gelin aradan damatla beraber bildi bu kalkanlar arasında. Tecrübeliler birazdan anlatacağız. Ne neden ve nasıl olduğunu. Dağılın anonsu evet. yapmış. Taksi meydanına doğru itmiş kalkanla. Ve akrepler ve boyalı mermiler de tekrardan sahneye çıkmışlar. Evet. Tazikli su sıkmış. Gaz yok yalnız. Bir eksikliği hissediyor Bu sırada koşan bir kişi kaldırımdaki direğe çarpmış. Bazı göstericilere tekme atmış. Tazikli sudan etkilenen bazı kişiler yere yığılmış. Düğüne bak. Davetliler bunlar değil mi? Davetliler. Caddede bulunan akreplerdeki polisler boyalı mermi atmış. Yani önce Gezi Parkı'nda evlenmeyi planlıyorlarmış Nuray Çokol ve Özgür Kaya. Fakat polis engel olunca Şişli evlendirme dairesinde nikahlarını kıydırmışlar başlarına baret takarak gelmişler güzel de dileklerle yaşamınızı paylaşmaya hazır mısınız diye sorunca evet deyince çift e, alkış tufanı ardından da her yer Taksim her yer direniş sloganlarıyla gitmişler ama sonradan işte polis dağıtmış evet zaman değişti artık Recep Tayyip Erdoğan'ın e, belediye başkanı olduğu zamanda kıydığı nikahlara benzemiyor Gezi Parkı'ndaki nikahlar ama Recep Tayyip Erdoğan bunların bilinmediğini iddia etmeye de devam ediyor. Bilinmemezlik değil aslında Gezi Parkı'nda nikah da kıyılabildiğine dair bir haberi de. Cumartesi günü şu anda biraz önce anlattığınız haber üzerinden de okuyabilmek bilmek mümkün galiba. Ayrıca de hoş şeyler varmış. Yani ressamlar çıkmış. 150 ressam yaşananları tuvale dökmüşler Gezi Parkı eylemleri sırasında ve onlar adına konuşan Mesut Eren mesela bir ressam. Genelde biz atölyeden dışarı çıkmayız ressamlar ama gezi parkı direnişiyle bütün sanatçılar sokağa döküldü. Böyle onun için böyle bir eylem yaptık demiş. Bu arada da tutuklu aileleri de gezi direniş. Tutuklu aileleri tutuklu olan yakınlarının serbest bırakılması için Galatasaray Lisesi önünden önünde oturma eylemi yapmış. Ha bir de şey söyleyecektim. İki saat resim yapmışlar sonra protestolarına siyah bir bez üzerine boyadıkları ayaklarıyla yürüyerek devam etmişler. Bez üzerindeki ayak izleriyle de karanlıktan aydınlığa yürüyoruz mesajını vermişler. Peki bu tutuklananların delil olarak gösterilen, suç aleti olarak gösterilen şeylerin neler olduğunu biliyor musunuz? Geçtiğimiz hafta içinde polis bir, sergi, bir şekilde sergilemişti onları ama e, ilginç aletler de varmış. CHP milletvekilleri Ankara Sincan Feyt tipi cezaevinde kalan Gezi Parkı tutuklularını ziyaret etmişler. Ve bir rapor hazırlamışlar. Heyetin raporunda deliller arasında deniz gözlüğü, PSP oyun konsolu PlayStation oyun konsolu varmış böyle elde oynanan şey kanıt olarak delil olarak özür dilerim ee, Kürtçe ve Lazca CD'ler Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş kitaplarının e, olduğu bilgileri yer alıyormuş bu raporda evet bilgisayar oyun konsolları delil olarak gösterilmiş. şimdi biz dönelim hikayemize bir aşk hikayesi Diren Aşk diye dün Asun Maru, Gezi Parkı'nda tanıştılar ...günde iki saat uyuyarak ...birlikte revirde çalıştılar... ...Özgür, Nuray'ı Sinem diye biliyordu... ...Nuray Özgür'e Aykut diye sesleniyordu... ...bir gün sarıldılar... ...on saniyeliğine... ...polislerden, ilaçlardan... ...gaz bombalarından sıyrıldılar... ...bir günde birlikte uyudular... ...ertesi gün... ...otuz yıldır neredeydin ya... ...çok bekledim ben seni diyerek uyandılar... ...aşkları 20 Haziran'da başladı... ...20 Temmuz'da... Ya, ...evlendiler... Gezi Parkı'nın çapulcu aşklarının öyküsü. Baretli dua var. Siyah beyaz cekette çarşıya gönderme Barbaros Şansal tarafından yapılmış gelinlik. Çok ilginç bir hikaye gerçekten. Yani gezinin mutlu çiftiyle tanıştıkları yerde buluştuk. Gelin 32, damat 34 yaşlarında hayatlarının aşkını bulmuşlar. ...günde iki saat uykuyla geçirdikleri o direniş günlerini... ...atlattıkları ölüm tehlikelerini... ...birbirlerini kaybedip kaybedip buluşlarını... ...bir peri masalından söz ed eder gibi anlatmışlar. Sonra mesela... ...ilk dansları yoktu... ...mum ışığında yemekleri, sinemada el ele tutuşmaları diyor. Ağlayarak babasını ararken suratına gaz yiyen küçük bir kız... ...Nuray'ın kulağına slogan fısıldayarak uyandırdı... ...nefes alamayan adam... Amerika'dan pembe panteriyle uyku tulumunu onlara gönderen 13 yaşındaki küçük çocuk her sabah revire 6 yumurta 1 ekmek getiren teyze bunların tanıkları da bu aşkın tanıkları Onlardı diyor. Evet ama oldukça şık ve popüler bir düğünde gerçekleşmiş galiba. Gezi'de omuz omuzla mücadele ettikleri bütün direnişçilerde de çorbada tuzlu olsun diye canla başla çalışıyorlarmış. Nikah şekerleri LGBT'den arkadaşlar hazırlamışlar. Davetiye'deki karikatürü Bahadır Boyzal çizmiş. Gelinlik damatlığı ise Barbaros Şansal hazırlamış. İki, iki çapucu aşık var evleniyorlar ama kızın gelinliği yok ortada lafı üzerine. Ayıp ediyorsunuz hemen gelsinler diye Nuray ile Özgür'ü davet etmiş Barbaros Şansal. Ve düğünden bir gün önce gelinlik provasına Nuray ve ile beraber gittiğini söylüyor Asumar'ı. Ve Yıldırım Mayron yerinde buluşmuşlar ve bu röportajda gerçekleşmiş galiba. Evet özel bir şarkınız var mı sorusuna da şarkımız değil ama bir sloganımız var. Çarşıdan arkadaşlar yazıp verdiler diyor. Al bakalım al bakalım kızımızı al bakalım yüzüğünü tak nikahını kıy mutlu mesut ol bakalım. Güzel bir şey ve yani e, o gün yanımızda olmaz bizim çarşı demiş ve öyle olmuş zaten. Bizi koruyan çarşı tedavi ettiğimiz kafalarını diktiğimiz sırtımızda taşıdığımız o insanlar bizim yanımızda olmalı. Nasıl paylaştıysak her şeyi bunu da paylaşmak istiyoruz. Bizim çekirdek ailemiz onlar artık. Ben çok önemli bir an yaşadım diye onu anlatmış. ...barikattayım, bir polis bana doğru ateş ediyor. Hiç tanımadığım birisi beni tutuyor, kendini öne atıyor ve bombayı yiyor. Ondan sonra ben onu tedavi ediyorum ve dönüp diyorum ki ne yaptın sen? Ayağı kırıldı çünkü o çocuğun. Çocuk şu cevabı veriyor, abla bizden bir sürü var. Sen bu cesaretle barikatın en önünde duruyorsun. Sen bize lazımsın, daha çok kişiyi tedavi edeceksin diyor. Hiçbir roman, hiçbir film bu gerçekliği anlatamaz. Kim kimin önüne atlar tanımadığı birinin demiş mesela. Ve ilginç mesela birisinin ikisinde de birazcık hemşirelik okulunu bitirmiş. Ailenin yükünü sırtlanmak için istemediği okulu bitirmiş ama oyuncu olmak istiyormuş. Ve zaten onu yapıyor. Olan da, olan tarafı da. Aslında bir yapım şirketi var Bulgaristan'daymış ama o da bir dönem Makedonya'da doktorluk öğrenmiş. Sonra yapamayacağını anlamış ama hiç olmazsa ilk yardımda işe yararsın diye. İşte o yüzden zaten gelmişler. Yani niyetin neydi gelirken sorusunda Özgür diyor ki, Özgür Kaya... Çadırların yakılıp çocuklarım tekmelendiği gün direkt algım şuydu. Bana atıldı o tekme. Ben de durayım bana da tekme atsınlar. O acıyı ben de yaşamak istiyorum dedim diyor. Geldikten sonra her şey şekillenmeye başladı. Mazoşist yaptılar insanlar. <gülüyor> Aşağıdaki küçük bir revirdi. Geçmişten gelen operasyon tecrübelerimi değerlendirebilir miyim diye girdim diyor bu işe soyundum. İşte öbürü de hemşirelik okulu. Senin Geziye gelişin nasıl oldu deyince Nuray şey diyor. Daha ilk ilk gün iki çadır varken buradaydım. Sonra annem geldi. O gün olaylar patlak verdi. Sabah beş buçukta insanların çığlıklarıyla uyandık. Millet pijamalarıyla sokaktaydı. Annem gitmemi engelledi. Ancak 12 saat sonra o beni göndermeyen anne kapılarını açtı. Çocukları içeri aldı. Evde tanımadığımız onlarca insan annem çay servisi yapıyor demiş. O gittikten sonra bir dakika bile durmadım. Geziye gelip ilk bulduğum revire girdim. Ben hemşireyim dedim ama çok fazla bir şey bilmiyorum. Malzeme falan taşırım. Ama öyle olmadı tabii ki. Yukarıdan bir ışık geldi sanki ve kan görünce ben bakamam diye çığlık atan bir insanım kafaya dikiş atmaya başladım diyor. Okul bir şekilde okul olmuş evet. aynı zamanda. Yani işte böyle yağmurlu günleri anlatıyorlar mesela. Yağmurlu günler bizim için çok zordu. Çünkü ilaçlarımız ıslanıyor. Sedyelerimiz çamur içinde kalıyor. Hatırlıyor musun? Bunları da konuşmuştuk. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığı günlerde. Orada zorda kaldıklarını tahayyül etmiş evet, ve dinleyicilerle yani. de paylaşmaya evet. çalışmıştık. Evet aynen öyle tabii. 24 saat... ...hiç uyumadan bir de üstüne yağmur... ...yemişsen kabus gibi günün... ...bir günün başlangıcı demektir. Yine öyle burnumdan soğuduğum bir gün... ...Özgür geldi yanıma... ...bir şeye ihtiyacım var mı dedi. O kadar gerginim, yorgunum ve öfkeliyim ki... ...döndüm, sevgiye ihtiyacım var dedim. Bağırarak söylemiştir belki de. Açtı bu kollarını... ...biz birbirimize sarıldık... ...ve yaklaşık bir on saniye... ...her şeyden soyutlandık diyor... Yani ben bu adama sarıldım ya on saniye biz böyle bir çıktık yukarıya bir feraha erdik. Yağmur, ilaçlar, polisler, gaz bombaları hepsinden sıyrıldık. Sadece o saf sevgi vardı ve benim yorgunluğum orada bitti. Ayrıldık ve şöyle dedim tamam eyvallah. <gülüyor> Sonra da bu yaygınlaşmış işte tabii. Evet özgür oluyor sözü bu noktada da o da şu şekilde konuşuyor. Sonra bu yayıldı revirde herkes birbirine sarılmaya başladı. Dindendirdiğini fark ettik diyor bu sarılma e, seremonisinin Fak, ama bizim ilişkimiz şöyle bir şey oldu diyor ve bir gün bir arkadaş geldi bana yenge nerede abi dedi diye aktarıyor ne yengesi lan dedim diye cevap vermiş var ya Sinem abla dedi nasibi enerjiyse herkes bizi sevgili sanıyormuş halbuki oturup baş başa konuşmamıştık bile diyor Özgür. Evet, isimler de hep karışmış. Yani Sinem ismi gerçekti ama o öyle sanıyormuş evet. mesela bir süre. Bir de meşhur yeşil tişört var. Röportajı yap yapıldığı zaman Hüseyin Özdemir'in fotoğraflarında da o çıkmış. <gülüyor> Böyle o meşhur bu tişört benim değil diyor Gezi Parkı'na geldiğimde birinin bana verdiği al giy dediği tişört bu tişörtü giydim ve hiç çıkartmadım son gün 3 güne kadar insanlar beni bununla tanıyorlardı kalabalık içinde yeşilliği bul diyorlardı uğurlu olduğuna da inanmaya başladım bir süre sonra ölümlerden döndüm çünkü mesela yağmurun ilk yağdığı gün ben oradan oraya koşmaktan 30 parçayım nasıl olduysa Aklıma elektrik direkleri geldi. Eyvah dedim herkes ölecek burada. Çünkü kablolar çıplak. Herkes evet. kömür olacak. O direğe nasıl çıktım? Elektriği bilen bir adamım. Nasıl çarpılmadım? O gün hala bilmiyorum. İlahi güç diyorum. Direkt açık kablolardan birini tutup çektim, attım. Enerjiyi kestim içerideki diyor. Yani böyle bir şey eee ...yani olağanüstü bir... ...tamamlayıcılıkları da var. Şeyi okuyalım... ...bir de... Ee... ...ruh ikisini bulma gibi bir şey... ...o lafları ben pek sevmiyorum ya... ...biz birbirimizin dişisi ya da erkeğiymişiz... ...bir de inanmıyoruz çoğu zaman yaşadıklarımıza... ...birisi bir ay önce... ...çıksa gelse bana dese ki... ...Türkiye'de böyle bir direniş olacak... ...bu direnişte bu kadar genç bir araya gelecek... ...sen gideceksin... ...hemşirelik yapacaksın, kafa dikeceksin... ...dese sonra orada bir tane adam bulacaksın... ...senin hayallerinin adamı çıkacak bu... ...onun hayallerinin kadını çıkacaksın sen... Sonra gideceksin Gezi'ye evleneceksin. Ya bir git derdim. Nereye uçuyorsun sen? Böyle bir şey. Plans... Hangi <gülüyor> lobinin hayalisin mesela? Evet. Hı? Hangi lobinin hayalisin sen diye de sorabilirsin. Evet. Ee... Kaç çocuk istiyorsun sorusuna Üç demişler. İlk çocuklarımız ikiz olacak diye hayal ediyoruz. Adları diren ve gezi olsun istiyoruz. Sonra evet bir sürü çocuk istiyoruz aslında ve hepsini militan yetiştireceğiz. Aman. Söz veriyoruz. Hepsi cesur, korkusuz. Hakkını arayan bireyler olacak. <gülüyor> Anneleri ve babalarının aşkı nerede doğduysa oradan hayata devam edecekler. Hiç birisi sinmiş koyun gibi bir güruhun içinde olmayacak. Bize bile asilik yapacaklar. Burası önemli. Ve dünyayı gezecekler eminim dünya barışı içinde mücadele eder onlar onların dini dili dili ırkı olmayacak ya onlar başka çocuklar olacaklar gezinin çocukları olacaklar demiş bir de çok önemli bir şimdiden ilk kısa film senaryonuz hazırmış hikayesini anlatır mısınız diye soruyorlar az zamanımız kaldı onu da söyleyelim. Evet anlatıyor Nuray da Dimon Oteli'ni kurduğumuz revire bir adam geldi artık nefes alamıyor gözlerini açamıyor bilinci yerinde değil ölmek üzere şeklinde tanımlıyor ve düşünüyorsun o anda önüne bir insan geliyor içerisinde müthiş bir curcuna yananlar zehirlenenler haykıranlar ağlayanlar herkesi susturdum tek hamlede ve ben sadece beynine girebilirim bu adamın dedim çünkü bu kadar yaralandıysa ve gaz aldıysa bunun için ölüyorsa direniş ruhuyla oradadır o diye düşündüm şeklinde aktarıyor. Kulağına eğildim ve fısıldadım. Salon sessiz. Her yer Taksim, her yer direniş demiş kulağına seslenerek ve çocuk kıpırdanmaya başlamış. Sonra sanki ben o 100-150 kişiye söz vermişim gibi herkes bir ağızdan usul usul usul usul her yer Taksim, her yer direniş demeye başladı. Çocuk bayağı kendine gelmeye başladı. Belki 10 kez o insanlar sloganı tekrarladı. Sonunda çocuk öksürüklerle kendine geldi ve yaşadı. O adam kim adı ne bilmiyorum ama şuna eminim ben o üniversiteyi okuduysam eğer şimdiye kadar hiç işe yaramadıysa o üniversite o gün işe yaradı diyor. İlginç bir röportaj ve sonunda şunu da söylüyor tamam Etemi Ali İsmail'i Mustafa Sarı'yı anmak istiyoruz ama... Geziden ne kadar cenaze çıksa da bir de düğün çıkabileceğini, buradaki aşkın ve beraberliğin daimi olabileceğinin ispatını paylaşmak istiyoruz insanlarla. Demiş ve bu işi el birliğiyle halletmiş durumdalar. Aslında ilk başta çaldığımız şarkıyı belki bir daha Do You Hear The People Sing'in Türkiye versiyonu, yani halkın Şarkı söylediğini duyabiliyor musunuz? Galatasaray lisesinde söyleyen çocuklara bir kulak vererek Galatasaray Üniversitesi Üniversitesi'nde gezi Parkı 15 parkında 15 Haziran'da dağıtılmadan hemen önce söyleyen yani, bir korodan bahsediyoruz. Evet, olağanüstü bir röportajı olağanüstü bir koroyla tamamlayalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.